On konu, otuz beşinci dersi, sohbeti işleyeceğiz inşallah. Habeşistana hicret. Dersimiz ziyaret, yani siyer dersi. Habeşistana ikinci hicret. Evet, bundan bahsedeceğiz inşallah. Geçen sohbetimizde, dersinizde söylediğimiz üzere Ebu Bekir radıyallahu an hicret etmek istiyor idi. Aleyhissalatu vesselam da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 Durun dğa Rabbhumuniben ilayi. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbisine yönelerek dua eder. Thumb ıda xowlehun nıme ten Sonra Allah onu nimeti kendili Allah Azze ve Celle yani bir zarar dokundurduğu zaman insana ıda mesel insana durun dğa Rabbhumuniben ilayi. Zarar dokundurduğu zaman ona yönelerek dua eder, sonra o zararı başına gelen musuhbeti kendisinden bir nimetle değiştirdiği zaman nesye, mekaneye doğru ilehimin kabın önceden dua etmiş olduğu kimseyi unutur. Allah Azze ve Celle ümiti. Ve cəlalillahi andada, va Allaha eşler koşar. Ve cəlalillahi andada. Leydullah ensabile Allah'ın yolundan saptırmak için bunu yapar. Kul tematta bi kufrike qalina de ki diyor böyle insana böyle insanlara temet tematta bi kufrike qalina küfrünle az bir şey az bir zaman oyalan senin mekemin assabın nar indekemin assabın nar muhakkak ki sen ateş ehlindensin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 ganimet ve zafer olabilir diyorlar. Subhanallah. "Lelzîne ahsenû fî hâzihi'd-dünyâ hasenat ve ardullâhi vâsi'ah." Allah'ın arzı yer yüzü geniştir. "İnnemâ yüsfe's-sâbirûne ecrühüm bi-gayri Sabredenlere sabredenlere ücretleri ecirleri yani sevapları hesapsız ödenecektir Evet, Ali vesselam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 Ona münacat ediyorlar. Salihlerin ahlakıdır bu. Rabbim bize de nasip etsin. Gulliâ ibadiyel lezîne âmenüttekû rabbekum Ey iman eden kullarım Rabbinizden sakının ifadesini de tefsir ederken yani masiyetlerden Allah'a karşı isyan etmekten ona karşı büyük günahlar işlemekten sakının.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 ancak gayret ettiği, çabaladığı şey vardır. Ve enne sa'yahu sefe yara. Ve enne sa'yahu sefe yura. Ve o gayretini ileride görecektir. Yani çabaladığı, çalıştığı şeyi ileride görecektir. Thumme yücezahül el evba. Sonra tam bir karşılıkla karşılık görecektir. Ve enne ila rabbikel münteha. Son varış Son varış yeri Rabbinedir. Ve ennehu huve edahake ve abika. O güldüren ve alatandır. Allah Azze ve Celle. Ve ennehu emata ve ahya. O öldüren ve diriltendir. Ve ennehu aklağ ve ennehu khalağ azzevcayni zekara vel unsa. O iki çifti dişi ve erkeği yaratandır. Min nutfetin ıza tümnağ. Rahimlere atıldığı zaman nutfeten, nutfeden yaratandı. Yani meydan yaratandı. Ve enne aleyhin neş'etel uğura. İlk diriliş de yine onun üzerinedir. İlk çizdirilmeyi de yine o gerçekleştirecektir. Ve ennehu huve ağna ve aqna. Huve ağna ve aqna. O hem zengin eden hem de yoksul bırakan. Ve onu, Rabbu Şiara, o Şiara'nın Rabbi, Şiiranın Yıldızın ismi, Cahiliyede tapınılan, ibadet edilen bir yıldız, Şiira yıldızı. Onun da Rabbi Allah Azze ve Celle. Ve onu, ehdeke Adenül Ula, ilk defa Ad kavmini helak edendir Allah Azze ve Celle. Ve temu defeme ondan sonra Semut kavmini de. Ondan da geriye hiçbir şey bırakmamıştı. Ve Kan min qabl. onlardan önce, Semut'tan Ad'dan önce, Nuh kâmi de böyleydi. Hum eddem ve eduka, onlar daha zalim, daha böyle taşkın, azgın kimseler. Subhanallah. Ve tetekete ahve ve altı olmuş şehirler, altını üstüne getir, getirilmiş şehir, halk, Lut.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 Ancak Allah Azze ve Celle bilir. Efem'in min hadel hadisi Bu söze yani Kur'an'a mı hayret ediyorsunuz, şaşırıyorsunuz? Ve tedhakuna ve la tebukun. Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve entüm samidun. Ve sizler gafillersiniz. Sizler kafir oluyorsunuz. Fa'budu. Fesjudu lillahi ve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 kendisini yaratana ondan kulak ve göz çıkartıp yarana secde etti diyor yani Allah azze ve celle bi ve kuvveti güç ve kuvvetiyle hem göz hem de kulak yaratana ortaya çıkarana secde etti fe tebarakallahu ehsenul khaliqin fe Allahu ehsenul khaliqin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 kim benim adıma yalan uydurursa ateşten oturana hazırlansın diyor subhanallah. Onun için her durdu, duyduğumuz herkezden duyduğumuz senedi kitabı yeri belli olmayan hadis a.s.m'in söylediği hadis değildir. Onların içerisinde uydurma hadisler var. Binlerce uydurma hadisler var. Bunu alimlerimiz tespit etmiş. E bize düşen, bize düşen ne?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 Cafer ibn Ebi Talib'in de içinde bulunduğu radıyallahu anh ikinci hicret gerçekleşmiyor. Oradan gelenler bakıyorlar ki durum kendilerinin işittiği gibi değil. Alakası yok. Daskılar, işkenceler devam ediyor. Tekrar geri dönüyorlar. İbn Cerir'in tabiri onu dinayet ettiğine göre ikinci hicret edenlerin sayısı 82 veya 83. Kadınlar ve çocuklar hariç.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 Ahmet bin Hanbel'de sahi olarak rivayet ediliyor. Uzunca bir kıssa. Evet. Ümmü Seleme radiyallahu anhanın rivayet ettiği bir hadis. Diyor ki Ümmü Seleme radiyallahu biz Habeş diyarına geldiğimiz zaman Necaşi'nin yakınlığı, onun komşuluğu gerçekten yani hayırlı, güzel bir komşuluktu. diyor.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 Necaşi'ye ve yanındaki patriklere, din adamlarına hediye edebilecekleri, ondan topluyorlar. En güzel, en değerli meşin böyle derileri seçiyorlar. Hem Necashi için, hem de yanındaki, etrafındaki patrikler için, yani din adamları için böyle değerli eşyalar hazırlıyorlar. Nihayetinde Abdullah ibn-i Rabia ve Amr ibn As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 Bizim dinimizi terk etti. Bunlar şöyle kötü, böyle kötü diye bunlar altında konuşuyorlar. Necaşi de onları dinliyor. O etrafındakilere bakıyor. O patriklere. Din adamlarını. Onlar da aldı ya, aldılar ya. Hemen tasdikliyorlar. Hemen doğru söylüyor bunlar. Bunlara hemen bu muhacirleri, bu Müslümanları teslim edelim götürsünler diyor.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 Patrikler de kitaplarını açmışlar. Onların söyleyeceği şeyleri kontrol edecekler bu ya. Onlara karşılık verecekler. Hepsi hazır bir vaziyette ve Cafer bin Ebi Talib'i dinlemeye koyuyor. Cafer başlıyor. Diyor ki Ey Melik, Ey Hükümdar, biz cahil bir toplumdur.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 Necaşi diyor ki, sizin yanınızda Kur'an'dan bir şeyler var mı? Yani bu Peygamber'e gelen şeylerden bir şey var mı? Cafer bin Ebi Talib de evet diyor. Ve başlıyor Meryem suresinin ilk ayetlerini okumaya. Bismillahirrahmanirrahim. ha ya ayn sad. Zikru u rahmet-i rabbikâbidehu ne Rabbi hun dehaffi ya ilahi bu ayetler okuuyor Rabbinin kulu olan Zekeriya'yı Zekeriya zikretmesini ve onu ona rahmeti zikru rahmet Rabbi kulu Zekeriya'nın rahmetini zikretmesi ondan bahsetmesi zekeryalet Selamdan bahsediyor İne daha Rabbi hun dahaffi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 küçülttüklerini, kul dediklerini söyleyeceğim ve onların kökünü kazıyacağım diyor. Ertesi gün Melih'in yanına sultanın, hükümdarın yanına tekrar çıkıyor ve ona diyor ki bunlar diyor sizin izinden gittiğiniz peygamber hakkında konuşuyorlar İsa hakkında konuşuyorlar onun hakkında ileri geri sözler söylüyorlar diyor. İstersen çağır diyor bu muhacirleri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 hakkıyla Allah'ın dinine hicret edenlerden eylesin. Ondan sonra da böyle bir şeyle karşılaşırsak yurdumuzdan çıkarılmak gibi bir durumuz olursa adil bir hükümdarın yurduna gitmeyi nasip etsin. Allah azze ve celle musibet vermesin. Bu nimetin bize verdiği nimetin hakkını vermeyi nasip etsin. allah Teala bir toplum diyor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 bir toplum kendi özünde olanı değiştirmezse, Allah'a itaati, Allah'a saygıyı onun dinini yaşamayı değiştirmezse Allah da onların elinden o nimet almaz. Allah Azze ve Celle nimetini, dinini bize verdiği bu imanın kıymetini hakkıyla bilenlerden eylesin. Amin. Bizi, anamızı, babamızı ve tüm müminleri bağışlasın. Amin. Sıkıntı çeken, sıkıntı çeken, zulüm altında olan tüm kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Onlara sabır ihsan etsin Amin. Hadi vallahu aleyhi ve sallallahu ala nebiyina Muhammed. Subhaneke ve hamduke. Eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve